Er-Rical-u kocaman ala nesae ayetinde kadınlara karşı erkekler yetkili etkin kılınmışlardır ayetinde Allahu Teala'nın bima <gülüyor> faddala Allahu ba'dhum ba'd aralarındaki yaratılış farkından kaynaklanıyor bu ve bima enfakuhu min ekonomik sorumlulukları var erkeklerin ondan dolayı evet yani kadın çalışmayacak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 Bir ev standardı belirlemiş dinimiz. Bu, i̇sterseniz bu müstehcen kelimesini azıcık açalım. Yani yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermesin. Yani evde müstehcen kelimesine çok kötü şeyler Sokağ yüklendiği için. Sokak için müstehcen, evet. cami için müstehcen, ha. ev için değildir. Evet. Ev için değil. Yani çok evde basit. açık durabilir. Ee, basit, temizlik evet. yapıyor bayan. Evet. Üst çamaşırı yok. Evet. Ee, yani dışarıda ölse öyle durmaz.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 Oturup muhabbet de ederim. Evde çocuklarla ebecilik, devecilik oynarım. Ve bunu camideki kıvamımda yaparım ben. Camide huşu içerisinde <gülüyor> oturduğum için Rabbimden sevap beklerim. Evde de keyif sürdüğüm için Rabbimden sevap beklerim. İslam bu. Kulluk değişmiyor. Hayır. Benim Heh. ana şartelim belli. Evet. Elektrik aldığım yer belli, belli benim. Evet. Sınırlarım belli yalan yok haram yemek yok iftira yok ibadet ihmali yok ev cami o zaman evet. evimiz mabet gibi bizim İslam bu ama bizden önceki din mensupları ne yaptılar İslam onların İslamını diyelim yani Hristiyanlığı ve Yahudiliği kilisenin ve havranın içine bastırdılar yoğunlaştırdılar bütün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 biz Bizim ailemizi diyoruz tabi Velev ki 3 kişi olsun Velev ki 2 kişi olsun bir işletme bu Evet Yani işletme ruhsatı en, ya, en hassas hocam, işletme Nikah belgesi nedir işletme ruhsatıdır Evet Yasaldır bu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 Bu kavamlığın seyir secdesi var, tabii, var mı hocam? Var tabii, var tabii, olmaz olur mu? <gülüyor> evet Yani seyir secdesi var tabii yani Siz hocam şimdi yani bu tür aile sorularının da geldiği bir insansınız Yani birçok soru geliyordur, belki eşler geliyordur, belki çocuklar geliyordur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 Evet. Yahut da rüyasında gördüğü onun önünde secde eden kadın tiplerini bulacağını zannediyor. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bulamadı ya. Hatice annemizden başkasında bulamadı bunu. Evet. Ayşe'sinde bulamadı. Herkes haddini hududunu bilmesi lazım ama kainatın efendisi bir koca oldu. Evet. Efendiliktir. O Ömer Radıyallahu Anh'a ait bir hatıra var hocam çok tatlı. Ee, adamın biri geliyor işte bu dertlerinden anlatıyor. Bizim karı şöyle bizim karı böyle Hazreti Ömer...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 iki saat kadar, hatta nene kendi eliyle Karadeniz yemekleri yaptı bana haklı çıkayım diye herhalde <gülüyor> <gülüyor> yaptı, tortil yapıyor ya yok beni evlatları yerinde Neyse, gördüler evet. e, fakat mecburen hayat hikayelerini dinledim, bir defa e, annesi bir gün çağırmış, oğlum gelinin hazır gel demiş, o da gelmiş İstanbul'dan evlenmiş, almış karısını götürmüş böyle bir evlilik olmaz hocam evet. bu yanlış başlamış İçeri girdiğinde nene kadın tarafı dedi ki ihtiyar olan dedem e, hocam dedi ne diyeceğini biliyorum nasihat edeceksin ben de yapıyordum millete bu nasihatleri sonunda sözünü kabul edeceğim dedi senin dedi çünkü ben de bahane arıyordum dedi. Düzenle, <gülüyor> Birisi düzeltse bu iş araya girse çocukların de çocukların nasihatini dinlemiyordum senin emrine itaat edeceğim ama sana bir şey söyleyeyim dedi. ...benim dedi içimdeki nefreti... ...ve düşmanlığı... ...yüz köpeğe yedirsen... ...zehirden ölür hepsi dedi... Allah ...böyle Allah enteresan Allah bir benzetmiyor... İçimde öyle nefret var doldum dedi... ...ama senin okuduğun ayet hadisleri kırmam dedi... Söylenecek ...gelsin şeyi. dedi bu işi bitireceğim dedi... ...birkaç dakika sonra geldi nene... ...dedim nene... ...gidiyorum ben dedim... ...bundan sonra bir dakika gitme hoca efendi... filan dedi erkek... ...işte helalleştiler barıştılar filan...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 tahammül etmeli, Allah'tan karşılığını beklemeli ama sayarak, söyleyerek rahatladıktan sonra bu karşılık bekleme değil tabi. Tabii. Bayanlara gelince... Evet, onu soracaktım benim, ben de. Yani bu kavvam e, meselesini, Kur'an'ın bayanlar nasıl karşılamalı? E, o, o nasıl içselleşmeli? Yani hakikaten Allah'tan gelen bir şey olarak e, nasıl bir aleti ruhiye gerekiyor? Şimdi...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 Tıpkı kadın da mehir hakkından ferahat edebiliyor. Mesela istemiyorum mehir diyebilir bir kadın. Evet. Doğru. Yani o bir hak vermiş Allah. Bu hakkı ben istemiyorum. İstemiyorum. Helal olsun sana evet. değil mi? Dedi ashab kiramın kadınları zaten. Burada üstadım kadınların... Sen Müslüman olman benim mehrim olsun. Yani... Diye... diye. Ya, hocam, çok zor yani. O, yani bu... Bu evet. dünyada çok sahih naslarla sabit olmasa... Yani... ...öyle bir şey oldu mu diye tereddüt diyor insan... Ya. Evet. ...nasıl insanlık... ...Allah onlardan ya, razı olsun... Evet. ...hocam burada Sonuna kadınların... doğru da yaklaşıyoruz <gülüyor> hocam... Bu kadınlar... ...ama bu sorunların sonu değil hocam... Doğru. ...bunlar devam ediyor... ...tabi evet. yani. tabi zaman zaman... İşte ...ben şunu söylüyordum hocam... ...erkeklerde dedik e, evet. irade ve idare arasındaki bir ha. sıkıntı bu... ...bayanlarda benim kanaatim... ...bayanlar esasen erkeğin erkekliğine itirazları yok... ...yok evet... yani doğru.